Salıncak 1. bölüm. Yazan Bülent Taşim Yanar. Yapımcı Metin Öztekin. Yöneten Semih Sergen. Dramaturg Bilge Bölükbaşı. Efektör Ömer Atilla Ulaş. bölümde oynayan sanatçılar: Nuran, Ümit Sergen, Etem, Alpay İzbırak, İsmet, Abdullah Ceren, Selma, Ayşenil Şamlıoğlu, Elif, Pınar Yüce. <Gülüyor> Efendim Efendi uyan kapı çalınıyor <gülüyor> Uyan hadi Kapı mı gecenin bu saatinde kim gelir oh, Bilmem ki baksana <gülüyor> Baksana nasıl da vuruyorlar hadi. Geldim geldim geldim Hayırdır inşallah gecenin bu saatinde de Hayırlı bir iş için gelinmez ama Mahalleden şu şey baba Baba geldim. geldim Korkma kızım korkma korkma Sen annenin yanına git hadi korkma Açma baba Orhan abim için gelmiştir bunlar. Orhan için mi? Mutlaka öyledir baba. Kapıyı çalışsana, baksana. Ay. Kıracaklar neredeyse. Elif, yatıyor mu? Yatağı olduğu gibi duruyor. Daha gelmemiş. Annenin yanına git. Hadi, hadi. Oyalanma daha. Hadi, hadi. Ah Elif, sende mi uyandın evet. kızım? Uyanılmayacak evet. gibi anne? ...tavan başıma çöküyor sandım. Ah hayırdır inşallah. Abimin başına bir iş geldi mutlaka. Tanıyor musun yoksa gelenleri? Kim olduklarını bilmiyorum ama son zamanlarda hep içkili geliyor abim. Geçen gece yine sarhoştu. Uzun uzun dert yandı parasızlıktan. Çok para kazanmanın ne kadar kolay olduğunu anlattı sabaha kadar. Ah, ah inşallah başına bir şey gelmemiştir Orhan'ımın. Allah'ım ah, Allah'ım sen koru oldun mu ya Ha. Edem kimmiş gelenler? Orhan'ın başı belada anlaşılan. Onu arıyorlarmış. Kimler? Bilmiyorum ki. Kabadayı kılıklı yıkılıklı adamlardı. Hi. Polise haber vermemizi istemiyorlar. Oğlunun başı daha çok belaya girer dediler. Orhan'ım böyle insanlarla ne işi olabilir anlamıyorum. Bunların bir şeylerini almış galiba. Neyinizi aldıysa ödeyeyim dedim ama dinlemediler bile. ...bizim seninle işimiz yok deyip gittiler. Anlamadım ki nasıl bir iş bu. Ben biliyorum galiba. E ne duruyorsun o zaman anlatsana kızım. Kızmayın ama. Kızılmayacağı kalmış mı bu işin? Dur hele etem. önce bir dinleyelim canım. Ne durması hanım. Elin adamları gecenin bir yarısında yakama yapışıyor oğlun nerede diye. Senin söylediğin şu lafa bak. Orhan abim yeni tanıştığı birilerinden bahsediyordu geçen gece. ...anladığım kadarıyla kanunsuz işler yapan insanlardı. Nereden tanımış ki bunları? Kahvede kağıt oynamışlar önce. Sonra da abimi içki içmeye götürmüşler. Geldiğinde sarhoştu. Ah, son günlerde hep geç geliyordu zaten. Sana dedim şu oğlanla konuş diye Tem Efendi... ...karşını oturtup konuşmadım bir türlü. Bilmez gibi konuşma Nuran. Bir <gülüyor> kulağından girip bir kulağından çıkmıyor muydu söylediklerim? Ne olurdu bir kere daha söylesiydi. E Ne yapsaydım? ...dövecek değildim değil ya koca adamım. Ah, ah keşke dövseydin de bu haller gelmeseydi başımıza. Askerden dönünce üzerine düşmek istemediysam suç mu oldu şimdi? İşsiz gezerken baba parası yiyor diye kızdığımı sanmasın istedim fena mı? Üzülüyordu iş bulamadığı için. Geçen gece de üzgündü aslında. Sanki son çaresi buymuş gibi konuşuyordu. Durup durup bir kere götürsem ne olur diyordu ama ne taşıyacağını söylemedi bana. Ah belli ki hayırlı bir şey değilmiş kızım. Biraz da korkuyordu yapacağı işten. ...sürekli konuşarak kendine cesaret vermek ister gibiydi. Bunları önceden anlatsaydın ya kızım. Böyle olacağını bilemezdim ki baba. Abimin kanunsuz bir iş yapacağına da inanmıyorum doğrusu. Ah Orhan, ah, ah, ah. Ayılınca ama, unutacağını ah. düşünmüştüm. Bilsem. Neyse, ah. neyse, neyse. Olan oldu artık. Polise haber vermeyecek miyiz Ethem? Vereceğiz Nurhan, vereceğiz elbet. Polisten başka kimimiz var Orhan'ı bu adamların elinden kurtaracak... ...sabah olsun ilk işim karakola gitmek olacak. Ah yandı Orhan'ım. Dur, dur bakalım, dur ah, bakalım kadın. Ah. Hele bir ortaya çıksın ah. neler oldu. Kim bilir belki de susuzdur. Hadi Elif yat sen de kızım hadi sabah okula gideceksin. <Gülüyor> i̇yi geceler anne. Hadi iyi geceler i̇yi yavrum iyi geceler. İyi geceler kızım iyi geceler. Ah. Nedir bu başımıza gelen bey? Ah bir ah. anlayabilsem. İlk defa görüyorum bu adamları. ...buralarda oturacak tiplere benzemiyorlar. Ne yapsak ki Orhan'ı kurtarmak için? Ben de onu düşünüyorum Nurhan. Belki çıkar gelir birazdan ha? Gelecek olsa çoktan gelirdi şimdiye kadar. Belki onlar da kapıya dayanmadan önce... ...dışarıda beklemişlerdir gelmesini. Elif'in anlattıklarına baksana. Nereye gider bu olan? Nereye? Değilsek nereye? arar haber verirdik hiç değilse. Olanlar pek hayra alamet değil ya. Dur bakalım hanım. Hele bir sabah olsun. Şehre geleli kaç yıl oldu İsmet? Yirmi yılı geçti etem abi. Senin de zaman zaman kendini çok yorgun hissettiğin oluyor. <gülüyor> Fabrika işçiliği yormaz mı adamı? Hem farkında olmazakla yaşlanmıyoruz artık. Ben farkındayım yaşlandığımın. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil sanki. Hatırlar mısın? Annem de böyle derdi. Zamanından çabuk ihtiyarlamışım gibi geliyor. Şehirdeki kalabalığa bak Karınca gibi küçücük görünüyor İlk defa bu kadar yüksekten bakıyorum şehre Yirmi yıl içinde bir kere bile aklıma gelmemiş Alıştığımız yerlerin uzağında dolaşmak ha, Sahi sen nereden buldun burasını? Zaman zaman gelirim bu tepeye Şehirden uzaklaşıp yüksekten seyretmek dinlendiriyor beni Hatırlıyor musun? Şehre gelmeye karar verdiğimiz zaman da böyle bir tepeye çıkıp ...köyü seyretmiştik. Hatırlamaz mıyım? Evler yine küçücük görünüyordu. İnsanlar böylesini koşturmuyordu ama. Şehir hayatının kendine göre zorlukları var abi. Mesafeler uzak, çalışma saatleri belirli. Buraya gelirken de biliyorduk bunları, yalan mı? Tüm zorlukları göze alıp değiştirmedik mi düzenimizi? Yıllar sonra oturup da... ...bu şehre niye gelmiştik diye düşündüğün oldu mu hiç? Çalışmak için elbette. Köyde de çalışıyorduk. Küçük de olsa bir tarlamız vardı. Hı. Orhan da kayhanda küçücüktü daha. Elif doğmamıştı bile. Köyde kalsak yarı aç yarı tok yaşayabilirdik ancak. O gün köyü seyrederken neler konuştuğumuzu hatırlasana. Hı hı. Çocukların geleceğinden bahsetmiştik. Ya ne hayallerimiz vardı ha? Orhan'ın doktor olmasını istiyordum Hayal işte. Nerede yanlış yaptık İsmet? Elinden gelen her şeyi yaptın Ethem abi. Daha ne yapacaktın? Orhan'ın okuması için ne kadar uğraştığını bilmiyor muyum sanıyorsun? Böyle olacağını bilsem hiç gelmezdim buralara. Zaman zaman Orhan'la yeteri kadar ilgilenmediğimi düşünüyorum. Ya onun yerine derslere girecektiydin ya. Yakasından tutup okula kadar götürüyordun. Yine de kaçıyordu. <gülüyor> Kaç kere yengemi okul kapısında otururken gördüm. Orhan kaçmasın diye bekliyordu. Bilemiyorum İsmet... ...çok üzerine düştük diye mi okumadı acaba? O kadar yüklenmesek kendiliğinden çalışırdı belki. Ders çalışmaktansa her işi yapmaya hazırdı. Önce futbol maçları sonra kahveler. <gülüyor> Bıraksaydın da futbolcu olsaydı keşke. <gülüyor> Futbolculuk kolay mı sanıyorsun? Her işin başı disiplin. Biz de Kayhan'ın okumasını istiyorduk ama... ...üst üste sınıfta kalınca anladık bu işin olmayacağını. Yine de çok şükür zar zor bir ototamirhanesi açıldı da bir baltaya sap oldu. Ya keşke biz de senin yaptığını yapsaydık. Kayhan'ı okuldan aldığım zaman ne kadar kızmıştım bana. Kısmet işte. Kimin aklına gelirdi böyle olacağı. Cin gibi çocuktu ikisi de. ...bizim yapamadıklarımızı yapsınlar... ...daha iyi yaşasınlar istedik. Üzüldüğüm de Oyan. Akıllıydı ama hiç iyiye kullanmadı aklını. Şu gördüğün kalabalığa karışamadı bir türlü. İşine gücüne gidip namusuyla ekmek götüremedi evine. Dur, dur bakalım. Hele bir bulunsun. Belki de suçu yoktur. Öyle insanlarla oturması konuşması bile suç ismet. ...Elif'e anlatmış... ...kendi de en başından biliyormuş nasıl insanlar olduklarını. Bir işe girip iyi kötü demeden çalışmaya başlasaydı belki... Buralardan gitmeye karar verdim İsmet. Nereye gideceksin ki Ethem abi? Hem işin ne olacak? Emekliye ayrılacağım. Evde oturacak adam değilsin abi sıkılırsın. Burada kalmaya niyetim yok zaten. Köye gideyim diyorum. Küçük bir ev yaptırırım bir de küçük tarla alacağım. Bunca yıldan sonra köye dönmek zor olur. Hadi yengem de seni anlat. Ya Elif, o ne yapacak? E ne yapalım, alırız okuldan. Yeteri kadar okudu zaten. Şunun şurasında beş altı ay kaldı liseyi bitirmesine abi. Liseyi bitirince ne olacak İsmet? Dönüp dolaşıp yanımıza gelmeyecek mi? Büyüyümsün, sana akıl vermek bana düşmez ama... ...kız köyü görmedi bile abi. Bu yaştan sonra alışamaz oralara. Bıraktığımız gibi duruyor mu sanıyorsun köyü? Yol, su, elektrik, her şey var. Eskisi gibi güğümü doldurmak için saatlerce beklemiyor kimse. Evlerin içine vermişler suyu. Gülül gülül su akıyor çeşmelerden. Sen kararını vermişsin anlaşılan. Eh, ha olacak şey değil elbet. Orhan için de iyi olur. Geçer çiftin çubuğun başını. Koşuna yiyorsun kendini Nurancığım. Koca adam oldu Orhan. Bırakın kendi karar versin artık ne yapacağına. Bu yaşa gelmiş adamın peşine düşüp de ne yapıyor ne ediyor diye koşturacak diyesiniz ya. E baksana bize hiçbir işine karışmadık Kayhan'ın. Çıraklık yaptı kalfalık yaptı buldu buluşturdu kendi tamirhanesini açtı sonunda. Öyle deme Selma sanki sen az mı koşturdun Kayhan'ın peşinden? Aman sen de. Benim yaptığım neydi ki canım topu topu üç beş bilezik verdim sermayesine katsın diye. Sen bu hasta halinle neredeyse canımdan olacaksın Orhan için. Ah ah bir işe yarayacağını bilsem canımı da vereceğim ama yok işte. Yer yarıldı da içine girdi sanki çocuk. Çocukmuş. O çocuk dediğin adam askerden geleli üç sene oldu neredeyse Nuran. Boş yere perişan ediyorsun kendini. Günlerdir bir haber bile alamadık Selma. ...sağ olduğunu öğrenebilsem yine bu kadar dertlenmeyeceğim. Eşyalarını bile almamış yanına. Ah ah bunca gün geçti. Parasız pulsuz aç açık ne yapar bu o çocuk bilmiyorum ki. Telefonunuz olsa gittiği yerden telefon ederdi hiç değilse. Çok şükür İsmet aldı da rahat ettik biz. Kimin bir işi çıksa hemen haber veriyor. Vallahi büyük kolaylık. Ya telefon etmeye fırsat olsa sizi de arardı. Orhan'ı bilmezmiş gibi konuşursun. O bize telefon eder mi hiç? beni sokakta görse yolunu değiştirir Allah bilir telefon numaramız bile yoktur onda hmm. ne yapsam yaranamadım ki sanki bir kötülüğümü görmüş gibi Orhan böyledir işte sevmediğinden değil de içine kapanıklığından hepinizi sever yoksa bilmezliğe gelip de oğlunu koruma gene kaynanama bakmak istemediğim için kızdı bana babaannesini çok severdi Allah hiç bana hiç yük olmadı kadıncağız zaman. Hani yine de Elif olmasa tek başıma kalkamazdım onca işin altında. Yatalak insana bakmak kolay değil tabi. Senin kızın diye söylemiyorum. Pırlanta gibi bir kız şu Elif. Elinden de her iş geliyor maşallah. Hmm, çalışkandır. Yıllardır evin tüm işini o yapıyor. Hem eltimsin hem kapı komşuyuz. Bilmez mi? Ah, ah, şu ağrılar bir türlü yakama bırakmadı ki. Ben ister miydim bütün yükü onun omuzlarına yıkmayı? Biraz yorulsam... ...sırtıma bıçaklar saplanıyor sanki Selma. Ah, Elif olmalı. Ay aman sırtım gelemez. Sen Ama. dur, sen dur ben açarım hadi. kapıyı. İyi, hadi. Aa, gel bakalım Elif. Biz de annenle senden bahsediyorduk. Ben de annen yalnızdır diye koşturarak geldim. İyi ki sen varsın yengi. Nasılsın kızım Sağ ol anne iyiyim Ben de bütün gün seni merak edip durdum okulda Neyini merak ediyorsun kızım yok bir şey işte Baksana sapasağlı Sabah pek sarıydı rengi Her şeyi dert etmeye devam ederse daha çok sararır o Şey abimden haber yok değil mi Ah Ah olsa bu halde mi olurum kızım Hadi hadi bırakın dövünmeyi Şimdi nasıl olsa bir hale yola girer her şey Elif ...üzerini değiştir de bir kahve yap bakalım bize. Hı, yapayım Ben Sen dur kızım ben yaparım. Aa, üstüme iyilik sağlık. Hem her yanı ağrıyor... ...hem de gencecik kız dururken kahve yapmaya kalkışıyor. Dur ayol. Elif yapar. Yorgundur o da. Daha yeni geldi okuldan. Sen otur anne. Ben şimdi getiririm kahvelerinizi. Aman Nurhan sen de. Sanki ne yapıyor bu okulda? Bütün gün sıralarda oturmuyor mu bunlar? Şunun şurasında yapacağı bir kahve. Ay, aman öyle deme Selma. Ay... Neredeyse sadece yemek yapmaya yetiyor gücüm. Kalan bütün işleri bu kız yapıyor zaten. Gündüz okul gece ev işi yani kolay oh. değil. Anlaşıldı anlaşıldı hmm. yine kıyamadın kızına. Ay. Ben yapayım bari kahveleri. Ben getirirdim yenge niye geldin? Annen kıyamıyor ki sana. Bir kahve yapmanı bile çok gördü baksana. Öyle deme yenge üzülüyor zaten. ...nedense babaannen yatağa düştükten sonra başladı Nura'nın ağrıları. Anlamadım sanıyor ama... ...kaynanasın bana yollamak için attı yatağa kendini. Onun yüzünden neredeyse İsmet amcanla aramız açılıyordu. Annemin ne suçu vardı ki yenge? Amcam da babaannemin yanında istemiştir. Onun da annesi. Aman annenin ağzıyla konuşma senden. Öyle deme yenge. Bırak şimdi bunları da kahveye bak sen. Bir şeye benzemez sonra. Meraklanma bir gözüm orada. Ver, ver ben götüreyim fincanları laf eder sonra... ...kahveleri sana yaptırdım diye. Buraya da bir halı seremedin Nurhan. Ne yapacaksınız bunca paraları bilmem ki. Nurhan! Nurhan neyim var? Anne, anne ne oldu? Kalk ne olur! Nurhan! sana ne oldu böyle? Elif hemen git bizim kayağını çağır kızım. Bir an önce araba bulup gelsin. Kendinden geçmiş bu kadın. Sabah kaybetmeden hastaneye kaldıralım. Anne, anne cevap ver, ne olursun. Anne, anne! <Gülüyor> Salıncak adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak dileğiyle.